Merhaba ben Melda bir söz küçüğünde daha beraberiz e, programı öncelikle şu açıklamayı yaparak başlamak istiyorum söz küçüğün diyoruz ama e, son zamanlarda daha da sıklıkla bazen e, bizler yani yetişkinler program yapmak durumunda kalıyoruz e, aslında son programlarımızdan birinde açıklama yaptığımız gibi dershaneler programını arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde dershaneye gittikleri için e, çekememişlerdi e, maalesef bu dönemde de e, liselerdeki ve ortaokullardaki yoğun sınav dönemi nedeniyle arkadaşlarımız programa e, yeterince vakit ayıramıyorlar. Bu yüzden e, bu hafta da söz diyoruz ama mikrofonun başında bir yetişkin var. E, yani ben Melda e, ama bugün çocuklarla ilgili Hatay'da Kırıkan'daki çocuklarla ilgili konuşacağız. Yuva Derneği'nden e, Serra Cankur konuğumuz olacak. E, hem Yuva Derneği'nin Türkiye'de yaptığı faaliyetleri kendisinden dinleyeceğiz hem de Hatay Kırıkan'da e, toplum merkezinde yürütülen çalışmaları hem çocuklar hem gençler hem de yetişkinler için neler yaptıklarını kendisiyle konuşacağız. E, Serra'nın Söz Güçün programına da aslında e, sanırım birkaç defa daha önce sesini duymuştuk farklı projeler çerçevesinde. E, bugün de Yuva Derneği üzerinden Serra ile programdayız. Serra merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? E, teşekkür ederiz. Daha dediğim gibi açıklama yaptım. Keşke bu programı çocuklar yapıyor olsaydı. Çünkü bu konu onların da çok ilgisini çekiyordu. Ama maalesef mikrofonun başında ben varım. <gülüyor> e, e, bir daha seferi diyelim. <gülüyor> Serra, öncelikle seni tanıyalım. E, ardından da Yuva Derneği'yle ilgili senden bilgi almaya başlayalım. E, tabii, merhaba. Serra ben. Daha önceden de aslında belirttiğim gibi farklı çalışmalarla ilgili söz küçüğüne konuk olma şansına sahip oldum. Bir süredir sivil toplum alanında çalışıyorum. Şu anda Yuva Derneği'nde Kırkan Toplum Merkezi Projesi koordinatörü olarak çalışıyorum. Ve tekrardan ses küçüğüm programında konuk olduğum için de çok memnunum. Bunu da söyleyeyim fırsatlamışken. Biz <gülüyor> de senin sesini duymaktan çok memnunuz. Ee, genel olarak Yuva Derneği'nden isterseniz biraz bahsettik. Evet lütfen. Ee, onun üzerinden de şey, projeden, e, biraz işte Kırıkan'daki durumdan, belki biraz Suriyeli mütecilerden de e, konuşabiliriz. E, şöyle Yuva Derneği aslında yeni kurulmuş, 2011 yılında kurulmuş ve ağırlıkta genç ve yetişkin eğitim üzerine çalışan e, bir dernek, bir simtoklum örgütü. E, genel olarak derneğin amaçları e, hem gençlere ve yetişkinlere okul dışı eğitim ve yaşam boyu öğrenme olanaklarını sağlamamız konusunda destek olmak, e, yetişkin eğitimi üzerine yeni yöntem ve modellerin ne katkı sağlamak, uluslararası alanda yine bu konu doğrultusunda e, hem uluslararası alanda hem ulusal alanda halihazırdaki ağların e, desteklenmesini sağlamak, e, bir de e, bu alanda çalışan kurumların birbirlerinden öğrenmelerini ve dolayısıyla da aslında kapasitelerini geliştirmelerini olmak sağlayacak alanların e, yaratılmasına e, destek olmak e, diyebiliriz sanırım kısaca. Ee, şu an yürüyen projeleriniz hakkında belki yeni web sayfasından da aslında ulaşmak mümkün ama şu an aktif olarak yaptığınız çalışmaları Hı -hı. da belki duyabiliriz. Ee, tabii şöyle üç tane aslında şu an hala hazırda yürüyen proje var. Ee, bir de belki yani onun önce şunu söylemekte de belki fayda var. E, tüm bu aslında çalışmaları da gerçekleştirebilmek için, biraz çalışmaların da desteklenmesi için e, Yuva Derneği 2011 e, yılında DVV International kurumuyla bir stratejik ortaklık anlaşması e, imzaladı. Dolayısıyla da aslında e, tüm yaptığımız çalışmalarda e, partner kuruluşumuz DVV International yani aslında Alman Halk Eğitim Merkezleri Birliği Uluslararası İşbirliği Enstitüsü hı hı. E, Türkçe açılımı hı hı. Dolayısıyla 2011 yılından beri de onlarla birlikte çalışıyoruz. Şu an hali hazırda projelerden bir tanesi birbirimizden öğrenmek. Bu Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak protokol doğrultusunda geliştirdiğimiz bir proje. Ve aslında amaç Türkiye'deki halk eğitim merkezleriyle, Almanya'daki halk eğitim merkezlerinin birbirlerinden öğrenmelerini sağlayacak, işte deneyim aktarımı, bilgi paylaşımını sağlayacak bir... Takım faaliyetlerden oluşan bir proje. E, hali hazırda e, Aralık 31 Aralık e, 2011 itibariyle de bitiyor. E, genel olarak proje kapsamında e, hem bir takım yaz kampları yapıldı, hem e, değişim programları yapıldı, hem de bir konferans yapıldı. E, onun dışında doğal olarak gençiz projesi var. Hı hı. E, o da toplum Gönleri Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz aslında gençlere yönelik ekoloji okuryazarlığı projesi. Hı hı. Ee, o da şu an devam ediyor. Ee, genel olarak e, gençlere yönelik hem eğitmen eğitimi hem de aslında yaygınlaştırma eğitimlerinden oluşan bir proje. Ve e, proje kapsamında geliştirilen ekoloji okuryazarlığı modülleri var. Dolayısıyla bunların uygulanması, e, e, genel olarak bunların uygulanmasını kapsayan bir proje. Bir de bunun dışında e, Kırıkan Toplum Merkezi projesi var. <gülüyor> o da geçtiğimiz ay Mayıs ayında başlayan bir proje ee, ve onu da Hayata Destek Derneği'yle birlikte yürütüyoruz. <gülüyor> aslında her e, yaptığımız projeyi mutlaka bir partner kuruluşla e, birlikte götürmeye e, özen gösteriyoruz değil mi? ve mutlaka her kuruluşunda bir partner birlikte yapılan partner organizasyonu var. E, o projede Mayıs e, ayında başladı. Genel olarak aslında Suriyeli ve Türkiyeli bireylerin e, toplum merkezinde gerçekleştirilen genç yetişkin eğitimleri ve psikososyal destek programları vesilesiyle e, güçlendirmelerini amaçlayan e, bir proje. Tamam o zaman Kırıkan'la ilgili konuşmaya başladıysak aslında benim daha da öncesinde bazı sorularım var. Hı hı, e, yani bu hayata desteğin bir projesiydi ve siz mi dahil oldunuz? Öncelikle aslında bunu merak ediyorum. Yoksa bu Yuva Derneği'nin... Mesela şey, aslında belki şunu da sormak gerekiyor. Kırıkanda böyle bir toplum merkezi yoktu ve aslında toplum merkezini siz bu proje çerçevesinde e, baştan hani inşa etmediniz ama baştan yarattınız. Hı hı, evet. Evet, tam anlamıyla aslında öyle oldu. Şöyle. Hayatı Destek'in hali hazırda yürüttüğü başka çalışmalar da var aslında. Hayatı Destek. bir insani yardım kurumu. Fakat e, hem insani yardım kurma olmasını getirdiği işte gıda yardımı, hijyen yardımı gibi çalışmalar yapıyor. Hem de onun dışında psikososyal destek hı hı. programları yürütüyor. E, fakat bu proje hali hazırda birlikte e, sıfırdan başladığımız bir proje. Ve tam da senin söylediğin gibi aslında orada bir toplum merkezi yoktu. Ama sıfırdan bu proje kapsamında e, bir toplum merkezi oluşturuldu. Dolayısıyla işte bir bina tutuldu. E, İçerisi yapıldı ve orada bir aslında ekip oluşturuldu. Şu an 11 kişiden oluşan halihazırda aslında kocaman bir ekip var. Doğrudan kırıkan toplum merkezi içerisinde çalışan. Evet aslında seninle de program öncesi konuştuğumuzda hani en başta toplum merkezinin kuruluş amacı bu kadar çocuklara yönelik değil. Ama süreç içinde bir ihtiyaç doğrultusunda merkez daha da fazla bir şekilde çocuklara da hizmet vermeye başlıyor. Evet, ee, belki bunun öyle. hem hani bölgeyi Bölgede şu an neler oluyoryu anlamak adına Hem e, güncel durumu aktarman adına e, Bu ihtiyaç nasıl ortaya çıktı Ve hani oradaki şu an durum ne Mesela şey de sordum e, Sormuştum sana hatırlarsan i̇şte Suriyeli çocukların bu merkeze e, gelişi hı hı. Ya da Suriyeli ailelerin gelişi istenilen gibi mi e, Belki hı hı. hani bunların değerlendirmesini de Senden duymak mümkün olur Tabi Şöyle yapalım istersen. Öncelikle İlk soruyla başlayalım. Neden, hı hı. Tamam. E, neden yani Kırıkhan'da aslında böyle bir toplum merkezi e, kuruldu biraz hı kısaca hı. E, ondan bahsedeyim. Ondan sonra merkez faaliyetleri ve daha sonra da işte ağırlıkta senin aslında bahsettiğin e, çocuklarla yönelik daha az çalışmaya aslında başta planlanmışken <gülüyor> sonrasında çocuklardan gelen yoğun istek ve ilgi hı hı. üzerine e, daha çok neler yapabiliriz o zaman başka işte programlarda yapalım arayışını aslında girdik şöyle kırkanda ciddi bir Suriyeli nüfus var özellikle Reyhanlı'daki patlama sonrası Reyhanlı'dan da gelen belki hani herkes biliyordur ama belki bir iki tane veri vermekte fayda hı hı, var lütfen. şu an için Türkiye'de 700 bin civarında en son Yönet verilerine göre 700 bin civarında Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Ve Türkiye diğer komşu ülkelerle birlikte yani Ürdün, Lübnan, Irak gibi diğer komşu ülkelerle birlikte en çok aslında Suriyelinin geldiği, sığındığı ülkelerden bir tanesi. Ee, ve zaten halihazırda bu insanlar savaştan kaçıp e, sığındıkları içinde o anlamda bir takım destek mekanizmalarını oluşturuyor olmak lazım uluslararası e, insanakları perspektifinde e, bu doğrultuda halihazırda zaten bir takım insani yardım kuruluşları e, bir takım çalışmalar yürütüyorlar e, hem Hatay ve ilçelerinde hem de aslında Türkiye'de farklı yerlerde işte Antep'te e, Mardin'de İstanbul'da e, i̇lk etapta aslında e, insani gıda yardımı ve hijyen yardımı çalışmaları yapılıyor. Fakat daha sonrasında bu da aslında çok yeterli olmuyor. Bunun üzerine biraz daha güçlendirmeye yönelik e, çalışmalar yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Aslında bizim de hayata destekli bu projeyi oluşturmamızın ardındaki sebeplerden bir tanesi o. Hı hı. E, çünkü zaten ilk adım hayata destek e, kendi bir takım yaptığı çalışmalarla atmış oldu ama ikinci adım olarak... Eğitim ve işte psikososyal destek programları aracılığıyla aslında o kişilerin güçlendirmesine yönelik neler yapabiliriz diye düşündüğümüz noktada bu projede oluştu. Merkez kapsamında şu an çeşitli eğitim faaliyetleri yürüyor. Bunlar içerisinde en başta ilk yaptığımız dil eğitimleri var. Temel Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitimler. Bunlara hem Suriyeliler katılabiliyorlar hem oradaki yerel halk da olabiliyor. Onun dışında bilgisayar kursları var. Yine gençlere ve aslında çocuklara yönelik sonradan yapmaya başladığımız yaşam becerili eğitimleri var. Yetişkinlere yönelik yeni başlayan meslek edindirme eğitimleri var. Bir de psikososyal destek programı var. Aynı zamanda da aslında ilk de çocuklar mevzusuna oradan hı hı. gelebiliriz. E, i̇lk projeyi aslında oluşturduğumuz zaman e, çocuklara yönelik e, 3 ile 6 yaş arası çocuklara yönelik bir oyun grubu oluşturmayı planlıyorduk. Bu aslında doğrudan çocuklar çalışmak üzerinden değil de e, merkeze gelecek kadınların e, katılımını kolaylaştırmak hı hı. için e, düşünülmüş e, bir e, faaliyette e, diyeyim. Çünkü çok fazla kadın geliyor ve bu kadınların en büyük aslında yaşadıkları sorunlardan bir tanesi çocuklarını bırakabilecekleri bir yer olmaması. Yani sırf Kırk'ın için değil de ben hani İstanbul için diyeceğim. Evet. Hepimiz yani, için de geçerli. Evet, hepimiz <gülüyor> için de geçerli. <gülüyor> Dolayısıyla bizim için geçerli olan şey aslında tabii ki Kırklandaki insanlar için de geçerliydi. Dolayısıyla biz dedik ki böyle bir Kreşimsi Kreş değil ama ama işte böyle çocuklarını bırakabilecekleri. Ee, ve orada e, çocuk gelişimi alanında çalışan kişilerin de çocuklarla birlikte oynayabileceği ve geçirebileceği bir alan yaratırsak kadınların katılımına da daha destek olmuş ve kolaylaştırmış oluruz diye düşündük. Dolayısıyla öyle bir de o yaş grubu için oyun grubumuz var. Ee, ama süreç içerisinde gördük ki aslında e, çocuklar merkezin e, her daim en aktif katılımcıları. <gülüyor> e, hem e, Gelmek istiyorlar, bir sürü faaliyete katılmak istiyorlar filan ve ciddi bir ilgileri var. Dolayısıyla biz de dedik ki madem öyle o zaman çocuklarla başka ne tür çalışmalar yapabiliriz? Ee, biraz onun üzerine eğilelim istedik ve işte bu doğrultuda e, film gösterimleri yaptık. Onun dışında e, yaşam becerileri, eğitimleri e, oldu. Ve işte umarım e, ilerleyen günlerde hatta önümüzdeki ay diyelim e, sizinle birlikte söz güçünün oyununu oynatmak da aslında bu çocuklara yönelik yapmak istediğimiz faaliyetler içerisinde. Biz de hem çocuğu ekip olarak hem de söz küçüğünü orada da oynatacak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hemen araya girip bunu da söyleyeyim. <gülüyor> Serra istersen aslında ben çocukların atölyeleri ve aslında çocukların, Suriyeli çocukların ve yerel, Çocukların birbirlerine karşı tutumları, yaklaşımları, üzerine de anekdotlar varsa sana sormak istiyorum. Ama istersen önce bir şarkı arası verelim. Parçanın ardından sohbetimize devam edelim. Tamam, Serra'nın isteğini çalıyoruz aslında. Alaniz Morissette'den Hand in My Pocket. Parçadan sonra Serra ile sohbetimize devam edeceğiz. Bas Söz Küçüğü'nde Serra kurla e, olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Yuva Derneği'ni ve Yuva Derneği'nin Kırıkan'daki toplum merkezi üzerine Serra'yla konuşuyoruz. Serra oradasın değil mi? Evet buradayım. E, Şarki için teşekkür ederim. E, biz teşekkür ederiz önerin için. E, aslında en son... E, Kırıkan Toplum Merkezi'nde çocukların, gençlerin, e, Suriyeli e, halkın ve aslında e, yerel halkın birbiriyle olan diyalog üzerine sohbet etmeye başlamıştık. E, hmm. Aslında hani biz birçok çatışma ortamı varken ve medyada da bir sürü farklı söylemler olurken e, eminim orada e, bu iş, diyalog ortamını yaratıyor olmak da sizi için çok kolay olmasa gerek. Hı hı. E, ama hani neler oluyor, nasıl yürüyor, e, çocukların, gençlerin e, ve belki de hani yetişkinlerin e, birbirlerine karşı tavırları, paylaşımları ne, nasıl e, onu senden hani duyabilirsek çok memnun olurum. Hı hı. E, tabii yani şöyle aslında e, bizim mesela merkez olarak aslında amaçlarımızdan bir tanesi de halihazırdaki biraz kutuplaşmayı azaltmak ve e, bir diyalog ortamı oluşturmaya katkı sağlamak ve aslında bu en zorlandığımız noktalardan biri çünkü örneğin mesela merkezde Suriyeli katılımcılar yandan olur Suriyeler daha rahatlıkla geliyorlar bunun mesela bir sürü sebebi olabilir bir tanesi hali hazırda faaliyet anlamında ya da günlük hayat pratikleri içerisinde ee, yapabilecekleri çok fazla şey olmadığı için ya da daha doğrusu sınırlı olduğu için e, diyelim, e, merkez faaliyetlerine katılmak onlar için daha önemli e, oluyor. Ya da belki merkez onlar için biraz daha güvenli alan oluşturduğu için tırnak içerisinde katılıyor da olabilirler. E, daha fazla boş vakitleri olduğu için de daha çok katılıyor olabilirler. Filan gibi Farklı tıbepleri olabilir. Hı hı. E, ancak genel itibariyle yani tüm yapılan e, çalışmalara Suriyelilerin gayet hani katıldığını söyleyebiliriz ama mesela e, Türkiye'liler açısından e, ya da kırıkan'daki yerel allak açısından e, aynı şeyi söylemek çok mümkün değil e, ağırlıkta e, kadınlar e, daha ziyade özellikle de mahalledeki kadınlar katılım e, gösteriyorlar mesela onlara hani merkezine tür faaliyetler olmasını istersiniz diye sorduğumuzda işte bize ahşap boyama gibi yine oyası falan gibi bir takım aktivitelere ilgi duyduklarını ve olursa katılacaklarını söylediler. Dolayısıyla biz de bir şekilde bu aktivitelerin hayata geçmesi için çalıştık. Ve nitekim onlara gelmeye başladılar. Dolayısıyla yavaş yavaş merkezin çalışmalarına dahil olmaya başladılar. Ya da işte gençlerle yaptığımız bir takım çalışmalar var. Onlar yavaş yavaş dahil olmaya başladılar. Ama genel olarak... Türkiye'lilerin çok fazla Suriyeliler kadar, en azından katılma konusunda istekli olmadıklarını görüyoruz. Bu da o anlamda aslında bizim için zorlayıcı olan faktörlerden biri. Çünkü Kırıkan'da her iki grubun bir araya geldiği alanlar mevcut değil. Alanlar mevcut olmadığı için de bu halin hazırdaki aslında ön yargıyı da biraz pekiştiriyor. Çünkü alanlar yarattığınız zaman aslında biliyorsunuz ki insanlar yavaş yavaş yani her konuda aslında olduğu gibi insanlar yavaş yavaş birbirini tanımaya başlıyor, birbirini dokunmaya başlıyor. Ve o yargılar ortadan kalkıyor. Bunu en iyi gördüğümüz alanlardan bir tanesi de aslında yaptığımız kültürler öğrenme eğitimi. Hı hı. O hem Türkiye'lilere hem Suriyelilere yönelik aslında yapılan ilk aktivite. E, ve kadınlarla bu da... ya da çocuklarla, gençlerle, kimilerle yürüttüğünüzü de merak edeyim mi? Ama tabii ki gençlerle, 17-25 yaş grubu gençlerle e, yürüttüğümüz bir şey, eğitim. E, ve ilk defa aslında gençlerin, yani Suriyeli gençlerin e, ve Türkiye'li gençlerin bir araya geldiği bir eğitim. ki nitekim dolayısıyla başladı, hani katılımcı bulmakta ve insanları aslında eğitime gelmeye ikna etmekte de zorlandığımız <gülüyor> bir eğitim. Hı -hı. Fakat eğitim sonunda, dört günlük eğitim sonunda değerlendirmede... E, arkadaşlarım bizimle paylaştı böyle çok hoş hem eğitime dair hem de aslında bu bir arada farklı kültürlerden kişilerin bir arada yaşamasına birlikte yaşamasına dair hoş değerlendirmeler vardı mesela daha çok husul Türkiye'li olan katılımcıların söylediği başta gayet uyarrgılı oldukları Eğitime gelip gelmemekle ilgili tereddütleri oldu hı hı. ama işte bir arkadaşı gittiği için o da ben de katılayım dedi çünkü bir taraftan da merak ettiği ve bunun üzerine ben gelirim ne olacak işte iki gün sonra da olmadı giderim diye düşündüğü ne ifade etti. Ama işte sonrasında yavaş yavaş önyargılarının kırıldığını işte buradaki insanlarla tanıştığını aslında o insanların yaşamına dair çok fazla bilgisi olmadığını fark ettiğini hatta işte günün sonunda da arkadaş olduk dedi. Gençlerde tabii bu tarz değişimleri görmek daha hızlı olabiliyor ya da daha kısa süreli olabiliyor o, yani sonuçta gerçekten dört hani günlük eğitimle tabii tüm önyargılardan arınmak e, söz konusu değil ya da hani ama tanışmak değil. için bir adım atıyor. Onun aynen ama çok... yani tabii tabii aynen yani sonuçta en azından e, yine de bu yorumlar bizim için çok değerliydi çünkü hani bu bir adım. Ee, ve yani dört günlük eğitimde belki bir adım atabildik. Belki bunun sonrası başka bir çalışmayla aslında e, iki grubun bir arada e, bir şeyler üretebilecekleri, e, birbirini tanıyacakları ortamların oluşturulmasının da mümkün olduğunu görmüş olduk. E, hatta sonrasında mesela bir fotoğraf sergisiyle bir e, müzik konseri etkinlik yaptılar, e, katılımcılar. Aslında, dolayısıyla eğitim sonrası da bir etkinlik yapmış oldular bir A, arada birlikte, üretmiş de oldular aynı zamanda evet aynen yani bu birlikte üretim sonrasını devam eder mi etmez mi onu tabii ki bilemiyoruz şu an ama en azından e, belli ortamlar yaratıldığı noktada e, kişilerin yan yana gelebildiğini ve o yan yana gelişim birbirine dokunmanın da önyargıları kırdığını aslında gördük yani en azından biraz olsun e, kırdığını diyelim e, o yüzden de o önemli e, dolayısıyla da aslında bu tarz e, etkinliklerin ya da faaliyetlerin ya da alanların e, daha çoğalması gerekiyor ki e, hali hazırdaki e, kutuplaşmayı biraz daha engelleyebiliyor olalım ya da işte o çatışma riskini biraz daha e, azaltabiliyor, azaltabiliyor olalım. Ee, Serha programımızın sonuna geldik. Ee, seninle sohbet etmek çok keyifliydi ve aklımda şu an başka bir sürü daha soru var. Ee, hem hani aslında bölgede, Hani sen çok daha yakından gidip geliyorsun ve neler olup neler bittiğin çok daha güncel gelişmelere hakimsin. Ee, ama bugünlük programımızın sonuna geldik diyeyim. Ee, bizimle paylaştıkların için çok teşekkür ederiz. Ayrıca e, Kırıkan'daki e, 11 e, çalışan arkadaşa da çok e, sevgiler ve selamlar diliyoruz Söz Küçüğün ekibi olarak. E, çünkü çok kıymetli ve çok değerli bir çalışma yürütüyorsunuz. Ee, çok teşekkür ediyoruz efendim muarte. Aslında bir de bizle birlikte olacaktı, ama son dakika da başka bir acil iş çıktığı için olamadı. Ee, o da olsaydı çok güzel olurdu. Çünkü yine yani doğrudan e, orada olan e, e, dolayısıyla da yani çok daha e, günlük hayatta daha de bilgi verebilirdi. E, ama olsun e, bir dahaki sefere diyelim. Evet, bir dahaki e, sen bize çok teşekkür ederiz bizi konu ettiğiniz için. Ee, Sözküçük ekibi olarak ayrıca ve çocuk çalışmaları birimi olarak e, yeni yılınızı da kutluyoruz. Hem Serhacığım senin hem de tüm dinleyicilerimizin. Teknik Masada Feryal'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese tüm haklarının hayata geçtiği ve herkes için hayata geçtiği bir yeni yıl diliyoruz. İyi akşamlar. Söz Küçüğün